Allah şerinden ve min ve la ilaha la ve Muhammedan ve ancak Allah'a ancak onu över, yalnız ondan yardım ve maftirat ederiz. şerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sınırız. Nefserimizin şerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sineriz. Rabbim bizi nefsimizin şerinden, kötü amellerimizin şerinden kurur. Yaradan Allah Azze ve Celle bize bir hayır yazmışlar arkadaşlar. Bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa Rabbimizin bize yazdığı hayrı engelleyemez. Rabbim gereği gibi iman edenlerden kılsın bizleri. Bizden önceki selefin iman ettiği gibi iman edenlerdeniz. Rabbimiz bize bir şer yazmışlar. Bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa Rabbimizin bize yazdığı hayrı engelleyemediği gibi kardeşlerim ...Rabbimizin bize yazdığı şerri gideremezler. Rabbim gecemizi bereketli kız. Yalnız kendi rızasına muhakkı kız. Rabbim kalplerimize öyle bir rahmet indirsin ki... ...öyle bir lütuf indirsin ki, öyle bir inan... ...öyle bir iman indirsin ki... ...zerre-i miskan mahlukattan veya gelecek olan vesveselerden... ...yana pay tenezzülü içimize kalmaz. Çünkü şeytan insanlara vesvese atacaktır. Avaneleri insanlara vesvese atacaktır. Nefsimiz durmadan bize vesvese atacaktır. Bu imtihanın gereği kardeşlerim. Ama hiç kimse kalkıp da yarın mahşer günü ki konumuz bu zaten bunların hiçbirisini mazeret olarak sunamaz. Sunsa dahi kendisine hiçbir fayda vermez. Çünkü insanın kalbindeki inanç, iman doğrultusundadır. Bu vesveselere kapılma veya kapılmama kardeşler. İki haftadır kabirden başladık. Mahşere doğru geldik. İnşallah bu hafta hesaplam beraber Rabbim bütün iman edenleri korusun. Amin. Bu bir saatte yakın süreç içerisindeki şeyde cehennemle alakalı ki tevhid eli de oraya düşeceği Rabbim hiçbirimizi oraya düşürmesin. Amin. Peygamberi görüp de tevhid ehli olup da peygamberden sonra bile ayağı kayıp da hafzı keserden sonra oraya yaklaşanları bile uzaklaştırıp ateşe süreceği bir gün var arkadaşlar. Yani vallahi korkmak lazım. Gerçekten korkmak lazım. Ve bu sohbetleri özellikle herkesin kendi kafasına kalan ayet ve hadisler can alıcı şey neyse yalnız kalırken şöyle uyku saatimiz geldi başımızı yastığa koyduk onda bu en can alıcı konu neyse Rabbim orayı tefekkür edip ölmeden önce oraya burada hazırlanılardan esin kardeşlerim. Kardeşler hesap Allah'ın mümin konunu ateşten koruması. Rabbim bizleri müminlerden kılsın. Müminlerin vasıplarını bizlere nasil etsin. Bakınız Allah Celle Celle kuluna öyle yaklaşır ki örtüsünü diyor onun üzerine koyar. Onu örter ve şu falan günahını biliyor musun der. Biliyorum ya Rabbi der. Allah bütün günahlarını tek tek o sayar kardeşlerim. Subhanallah. Mahlukattan hiç kimse görmüyor. Bu kimler için? Mümin muttaki kullar için. Muvahid kullar için. Allah'ı birleyenler için. Rabbim bizi onlardan esin. Şeyhül Ustam'ın tevhidi tarif ederken şöyle zikreder. Rabbim bizlere o vasıfları nasip etsin. Kişinin kalbi diyor. Kimin sözleri gündemde olduğu zaman coşuyorsa, mutmainne makamına çıkıyorsa, itminan buluyorsa, çünkü mü'minlerin kalpleri Allah'ı anınca huzura kavuşur. Hadiseli bu ayeti de getiriyor. Sadece zikir için bu ayet delil olarak kullanılmıyor kardeşler. Rahmanın sözlerine karşı müminlerin kalbi itminan buluyorsa işte onlar müminler zaten müminlerin kalpleri diyor. Ve Şehir İslam da ilahı tarif ederken diyor ki sadece gerçek olan mabudumuzu kastetmiyorum. Kalbindeki ilhanı kastediyor. Yani herkesin kalbinde taptığı neyse, ilaha neyse onun sözleri gündeme geldiği zaman kalbi mutmain oluyorsa ilahıdır diyor. İtminan buluyorsa kalbi. Yani bu övgü sözlü Konuşmalar da olabilir, sözler de olabilir. Tehdit edici, ikaz sözlü konuşmalar da olabilir. Yani şeytanın insanları korkutmasıyla alakalı bir vesileler alsı insana ve şeytanlaşmış insanların dünya hayatıyla eza verici vesileler alsı insan kalbinde bir korku duyuyorsa hemen ilah kavramını hatırlayalım. Ve dünyadaki bazı kimselerin sizleri Allah'ın müzasını alıkoymaktan alıkoyan vaatlerde bulunmalar hatırlatılıyorsa Teala'nın sonsuz cennet ümmetleri karşısında bu sözlere biz neyle oluyorsak, bunlar kalplerimize yer ediyorsa, bunları elde etmek için çırpınıyorsak yine Şeyh Ulus'tan ilah tarifine bir daha bakalım. Bir daha tekrar edelim. sonra dersimize dönelim. Hakikaten bizim ve ilahukum ilahuvahid la ilahe illallahü'rrahmanurrahim. Gerçekten bizim ilahımız yalnız Allah mı? Yani sahte ilahları hakikaten reddedebildik mi? Çünkü sadece cehennemden kardeşlerim, mübahiitlerin dışında Hepsi kalacak. Sadece muvahitler münafıklar cehenneme çıkacak. Onlar da yanacaklar. Onların inşallah vasıflarını birazdan göreceğiz Allah'ın izniyle. Mümin kul evetler. Allah Teala surar. bütün günahlarını bu mümin kula hatırlatır. Çünkü mümin kul dünyada günah işerken günahında ısrar etmemiş kardeşlerim. Günahını açığa vurmamış. Şayi tutmamış. Geceden bir hata yapıp bir yanlış yapıp da gündüz zihn bunu dile getirmemiş. Sonra kalkıp da ibret olsun da dememiş. Çünkü Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki ümmetin günahları affolundu. Tevhideli muvahitleri kası diyor. Kimdi bunların vasıfları? Günahlarında bile bile ısrar etmeyenler bir. ikincisi günahını açıktan işlemeyenler. Günahı için şahit tutmayanlar kardeşlerim. Bakınız Allah Celle Nasıl dünya hayatında şahit tutmamışsa bu mümin müvahit ama günahında biraz ısrarcı gitmişse, yahut da o günahı işlemişse Allah Teala o günahını ona affetsin, etmesin, tek tek bütün günahlarını, irili ufaklı bu günahı işledi mi diye sorar. Karışa burada bir durmak gerekiyor. Biz anadan üryan Rabbim yatağa dalarken burayı iyi hatırlamak Allah'ın huzurunda hiçbir tercüman yok. Perde atılmış hiçbir mahlukat bunu görmüyor. Allah merhametinden dolayı bütün günahlarımızı bize tek tek soruyor. Ya bu haya bu utanma bir insana yeteri ateşe bile girmesi. Aleykümselam. Subhanallah. Ve günahların ve bize atılırken kardeşlerim, şu mahşer günü Allah'ın huzurunda anadan yürüyen çırı çıplak, Rabbimize şu günah konum işledin mi? diye o soracağı anı şeytan bile vese atarken hatırlayıp, Allah'tan korkup o günahı terk etmemizi nasip etsin. Allah Allah. Kardeşlerim, hadislerinin olayları yakalaması çok farklı. Alimler peygamberlerin varisleri. Bakınız İbni Kayın diyor ki, Ümit, korku ve sevgiyi üçünü birden zikrederken Korku nedir? Dengeli korkuyu sorarken Şeytan istediği bir vesvese attığı zaman Bak atar, atacağını zikrediyor Ki ayet-i kerimede Allah-u Ceyla müminlere diyor Vesvese geldiği zaman Onlar hemen Allah'a hatırlarlar Ve Rablerine sığınırlar diyor Şeytanın vesvesesinden O sığınmalarını Rab'ul Alemin kabul eder Ve onlar eski hallerine dönerler Ve az önceki vesvesenin şeytanı olduğunu da anlarlar Hani bunu şöyle örnek verelim Önce kalp sırati müstakım üzere Kalp mutmainli halinde, sükunet halinde. Ama şeytan bir harama sevk edici vesile attı. Kalp başında bir bulantıya başladı. Hani Hasan radiyanallahu Allah ve bir hadis ezber ettirmişti ya. Doğruluk, sükun ve emniyet Yani müminin kalbinde da sükun ve emniyet var. Ama şeytan bir vesile bir arçı sarsıntı başladı kalpte, bir heyecan. Orada bir hareketlenme var. Kalpte bir teleşe var. O mümin Rahman'a o anda sığınırsa, azındaki halinden vazgeçmek istemezse, Adındaki mutmainli halinden razıysa kalbindeki sükun ve istikrar hoşnutluk. Onun için yeterliyse şeytanın vesvesesine ihtiyacı yok. Ya o kul zaten Rabbi ile beraber. Yani Allah'tan alacağı lütuftan ne muharim kaldı ki ne eksik kaldı ki şeytan bir de ona başka türlü vaatlerde bulunsun ki hemen o Allah'ı Allah hatırlar diyor ve eski haline döner. O bir sarsıntı geçer. Ondan sonra tekrar kalbine sükunet diner Hoşnutluk iner ve kendisini koruyanın Rabbi olduğunu bilir. Ve bu defa başaracak hiçbir amelini ne herhangi bir mümine hava atmak, cıka gitmek, ne herhangi bir mümini küçümsemek moduna girmez. Çünkü Rabbi ona sığınmayı hatırlatmasa idi, o Rabbine sığınmasa idi, Rabbi onu koruması altına, kuşatması altına hay ve kayım ismiyle almasaydı, o kendinden bu amelleri başaramayacak, şeytanın şerrinden korunamayacaktı. O bunu da fark eder. Ve tevazu ile Rabbine yönelir. Rabbinden hoşnut olur ve Rabbine şükreder. Bu halde olmayan kardeşlerini de hakir görmez. Onlar için hem nasihatçı, hem ıslahçı olur ve hem de kendisi tevazu halinde olur kardeşlerim. Kibir, gurur, benlik, yaptığını hava atmak, karşıdaki insanlara gösteriş moduna girmez. İşte bu mümin kurulundan Allah talepası bahsediyor Şu günah işledin mi? Şu günah işledin mi? Şu günah işledin mi? Bu kulda evet ya Rabbi, evet ya Rabbi, evet. Senin için bunların hepsini sildim diyor. Peki kardeşler Allah hangi müminlerin günahlarını siliyor? Kul bir anlık günah işliyor. Memliler günahında bile bir resah Anlık düşüyor. Adam onu günahtan nasibini almış diyor Allah Resulü. Ondan kurtulması mümkün değil. Eğer siz günah işlemen bir toplu olsaydınız diyor Sayın gelen hadiste Allah Resulü. Allah sizi yüzünden kaldırır. Günah işleyip tövbe eden zümreleri halk ederdi. Rahman, Rahim, Kerim halim sıfatlarını kullansın diye. Tevab ismini kullansın diye. Affedici sıfatını kullansın diye. Hadi ki biz günaha düşeceğiz. Günahı sıfırlamamız mümkün değil. Ama müminlerin düştüğü dozda. Mümin düştü, hemen Rabbine sığındı. Aynı şeye devam etmedi, ısrarcı olmadı. Rabbinden ümit korkuyla mürakabı halinde şu ayete yöneldi. La bi rahmetillah. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım. Günah işleyen kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah gafur ve rahimdir. O ümit korkuyla Rabbine döner. Rabbinin bağışlayacağına inanarak tövbe eder. O yüzden Hazreti Ömer diyor ki, eğer bir kula tövbe nasip olmuşsa, dünya hayatını kastediyor. Bilin ki Allah onun tövbesinde kabul etmiştir. Çünkü Allah İblis'in kalbine tövbe etme duygusu atmadı kardeşlerim. Neden? Çünkü o suçu karşıdakini üstüne atmıştı. O beni azdırdı. Bilmiyorum, bir hatacıktan sonra onu bunu suçlamasın. Kendi nefsini kınasın. Kendi nefsini yersin. İnanın bazen günahlar var ya kardeşlerim. İnsana öyle bir yol aldırıyor ki, belki ciltler doğrusu kitapları okursa, Sabahlara kadar gece namazı kılsa, saatlerce durmadan tespih getirse ama bazen işleri bir günahtan dolayı tevazu sahibi, alçak, Rabbine karşı mürakabı halinde korkuyu yakalama moduna belki giremez kardeşlerim. O yüzden bazı günahlar kardeşlerim allah insanın kibrini kırması için insana vermiştir tevazı sahibi kılmak için vermiştir. Günahkarla müminlere karşı merhametli olması için bunu vermiştir. Yoksa bir insan kibirde nasıl kurtulacak? Riyada nasıl kurtulacak? Gösterişler nasıl kurtulacak? Kendisinin yaptığı amelleri kardeşleri yapmadığını görürse onları hakir görmekle nasıl kurtulacak? Ama Allah ve bu mümine kardeşlerine merhamet etsin diye müminlere düşecek şekilde gayri ihtiyarı hataya düşürür. O o anda anlar ki demek ki şu ana kadar bütün salih ameller Rabbimin ikramıymış benden değilmiş. Ya o bir an o hata ya bende kalıcı kalsa, Rabbim rahmetini indirip beni korumasa, beni bir göz açıp kapanca kadar zaman zarfında bıraktı, baş başa şu hataya düştüm. Ya bu kata bende, kalıcı olsa, ya kalbim o hep o, bir an düştüm günah halindeki gibi hep olsa, namaz kılmaz elki kalmaz, ibadet yapmaz elki kalmaz, sohbete gelmez elki kalmaz. O zaman ben kimi nasıl hakir görebilirim? Allah ne kadar merhamete görüyor musunuz? O yüzden kardeşlerim sizin için şer, Allah katına hayırdır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ama bu kimler için? Müminler için kardeşlerim. Allah hatırla bu müminin kardeşlerim günahlarını affediyor. Rabbim bizi bunlardan eylesin inşallah. Amin. Sevgi nedir kardeşlerim? Şeyhülislam diyor ki sevginin insanı hayrette bırakan bir tesiri var. Onlar azaptan daha çok sevginin kalplerinden gitmesinden korktukları, gökten düşmekten korktuklarından daha çoktur. Allah katındaki makamdan kalplerine Rabler Akan'ın murakabenin kesilmesinden korktuklarından dolayı. Onlar Allah'a ası gelmemek için titri titrerler, korkarlar. Gece saatlerine Rahman'a yönelirler. Onlar günahlarını hatırlar, ağlarlar diyor. Arı gibi gözyaşı dökerler. Hiç kimsenin olmadığı bir yerde. Çünkü Allah'ın görmesi onlara yeter. Rahman'ın vereceği mükafat onlara yeter. Zaten onların Rableri, Allah'ın onların kalpleri Allah'ın zikriyle zaten sukuna mutmâneye yatışmıştır kardeşlerim. İşte Allah Azze ve Celle bu müminlerden bahsediyor. Bukhari'de geliyor bu rivaya. Ebu Musa el-Eşari dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kıyamet günü olduğu zaman Allah Azze ve Celle her Müslüman'ın bir Yahudi'ye bir Hristiyan'a karşılık müdafaa eder. Her Müslümanı bir Yahudi'ye bir Hristiyan'a karşılık müdafaa eder ve bunlar sizin cehennemi için kurtuluş fidyenizdir buyuruyor kardeşlerim buyuruyor. Sahih Müslüm'de gelen hadiste. Subhanallah. Bakınız kardeşlerim Rabbim bu hadise yakinen iman etmeyi nasip Eğer biz bu hadise yakinen iman eder, bu hadisi şu anda ezberler hayatımızın sonuna kadar parla edinirsek bu hadis Müslüm'de gelir. Şu anda okuyacağım hadis. Dünyadaki dünya meşgallerimizin kalplerimizdeki ezgisi zayıflar. üzümsü zayıflar. Muhabbeti zayıflar kardeşlerim. Allah Azze ve Celle dünyada cennet hayatını yaşamış kafiri getirir. Cehennemin boyasına daldırılıp çıkardır. Müfessir orada parantez açıyor. Boyası kastırken diyor cehenneme daldırılır. Subhanallah. Dünyada sıkıntı çekmemiş. Belki aspirin bile yutmamış. Belki başı hiç ağırmamış. Bir eli yağda, bir eli, eli balda. Kafir. Belki müminleri bile imlendirecek bir hayat yaşamış. Hani karına, o zamanın halkı çıkıyor karşına. Karına verilen var acık da bize verilse ne diyorlar ya. İhtişamlı. Sarayın, muhafızların, orduların, debdebeli bir hayat. Burada iman eden müminler dahi keşke şu karına verilen marın birazcık da bize verilseydi dedikleri o zümre işte. Dünyada hiçbir sıkıntı çekmemiş. Subhanallah. Bunu cehenneme bir dalını çıkarır. Dünyada hiç rahatlık gördün mü der. Bakınız bu kullar ki ki hiçbir rahatlık görmedim. Rabbim izzetine yemin olsun ki ben dünyada hiçbir rahatlık görmedim. O ateşin acısı, azabı, ızdırabı dünyadaki bütün lezzetlerini unutulmuştur kardeşlerim. O zaman biz neyin peşinde koşuyoruz? Kimlere özeniyoruz? Kimlerin yaşadığı asuda hayatı yaşamak gönlümüzde var kardeşler. allah Teala dünya hayatında sıkıntı çekmiş. İtilmiş, kakılmış. Horlanmış, dışlanmış. Fakir. Çünkü Allah Resulü buyuruyor ki cehennemin çoğunu fakirler dolduracak. Ve kadınlar. Kadınlar itiraz ediyor. E Allah Resulü neden? Sizler nimeti küfran edersiniz. Nedir nimeti küfran? Kocalarınıza karşı gelirsiniz. Asi olursunuz. Kocan iyilik eder, 40 gün, bir gün indirir, bir gün iyilik yapmaz, 40 gün sırtında taşır, bir gün indirir, 40 gün iyilik yapar, bir gün yapmaz. Sen bana ne yaptın dersiniz? İşte bu nimete küfürdürler. O yüzden sadaka verin ey kadınlar toplu. Ama fakir sahabeler ise kardeşlerim, Subhanallah. Pardon, az önce dilim sürçtü. Cehennemin çoğunu zenginler ve kadınlar dolduracak. İşte bu fakir dünyada sıkıntı çekmiş, çile çekmiş, horlanmış, dışlanmış zulüm görmüş. Çünkü peygamber zamanına bakın zulme maruz kalanların çoğu fakirlerdi arkadaşlar. Himayetsizlerdi, zayıflardı. Bilal'lar, Habbaplar Sümeyyel'ler. Bu hep böyle olmuştur. Ta Adem'den kıyamete kadar böyle de gidecek. Kötüler Müslümanlardan intikam almak istedikleri zaman <gülüyor> eğer bu ülkesi en zayıf ülkeyi, eğer bu bir şahıssa en zayıf insanı yakalarlar. O yüzden peygamber zamanında da bunu görüyoruz. Bilal'a beşimiz üzerine taş koyuyorlar. Ama Hazreti Ömer'e bir şey yapamıyor. Neden? Hazreti Ömer diyor ki karısını dol çocuğunu yetim bırakmak isteyen varsa ben de hicret ediyorum şu yamaçtan gidiyorum. Gelin arkamdan. Karısını dol çocuğunu yetim bırakmak isteyen varsa. Ama zayıflar bunu yapamıyor. Zayıflar bunu yapamıyor. İşte bu zayıf sahabiler. Allah tarafı bunları bir cennete koyup çıkaracak kardeşlerim. Dünya hiçbir sıkıntı gördün mü? Ya Rabbi izzetine yemin olsun ki dünyada ben hiçbir sıkıntı çekmedim. Peki karışarım o zaman buradaki sıkıntının neden biz... Gözümüzde büyüterek, büyüterek, büyüterek kabir azabına, maşer azabına, cehennem azabına denk görüp de bunları unutacak dereceye getiriyoruz. Neden? Bir insan bu hadise yakin iman ise dünya sıkıntıları hafifler kardeşlerim. Allah Resulü, sahabelere bu hadisleri okuduğunda sahabeler belki, şu anda bizim yaptığımız gibi yazlıklı, kışlıklı mekan yatakları yoktu. Evlerinde belki koltuk, çekiyatı yoktu. Çünkü Hazreti Ömer birini vali olarak az e, görev gönderiyor. Şam ziyaretinde bunun yerine orayınca makamına belki bizim nazarımızda kilim miydi? Neyse en basitimizin evindekinden daha basit bir halı. Eski halinin yeni haline değiştiğini fark edince, valilikten edeyim. Korkarım bu seni sapıtıracak ve Allah'ın dininden alıkoyacak diyor. Evet kardeşler. Şimdi biz dengemizi yoklayalım bakalım. Biz nereye gidiyoruz? Hep huşi istiyoruz ya, ihlas istiyoruz ya. Peki biz bu huşi ihlası nelere sattık? Nelere tercih ettik? Cennetin çoğunu fakirler dolduracak. Müslüman niye zenginliyor seni? Allah zengine Müslümanlık verirse kuvvetli zayıftan halidir Ama fakirsen Müslüman, yardırda halde olmuyorsa, aşırı hız kalbi öldürür kardeşlerim. Aşırı tamah kalbi öldürür. Allah herkese bir yaratılış biçimi vermiştir. Ona ticaret yapma, zengin ona imkanı vermemiş. O da Rabbini zikresi Rabbine kulluk etsin. Namazını hoşuna kılsın. Ve Rabbini takdir etti, rızka da çabaladıktan sonra da kanaat etsin. İşte kardeşlerim, bu hadise masal olan dünyada sıkıntılara maruz kalmış, cennete bir daldırılıp çıkarılmış dünyada hiçbir sıkıntı kalmadığını zikrediyor kardeşlerim. Bakınız, kafirin dünyada iyilik olarak yaptığı şeylerin ve müminlerin yaptıkları. En azından diyor ki, pekâmes masalın bir de şöyle biri Allah Azze ve Celle, mümin kullar dünyada iken işlediği iyilik hususunda zulmetmez. Ahirette de onun karşılığını verecektir. Kafire gelince kardeşlerim Bunlar baya bir kaç ders önce Yeri gelmiş zikretmiştik Uzun zaman önce biri bana sormuştu Ya Hacı abi allah Teala müminleri sevmiyor mu? Müslümanları sevmiyor mu? Allah Allah Hayırdır seni bu soruya sevgilenle Dünya üzerinde zulme maruz kalanların hep Müslüman olduğunu görüyoruz Şu anda Türkiye'de de aynıdır En çok sıkıntıyı En fakirler çekiyor hani bir iş yerinde en çok çırak çalışır hiç gözükmez ya. Aynen öyle kardeşlerim. Peki Allah bu Müslümanları sevmiyor mu? Bakınız kardeşlerim kafirler bu dünyada neden rahat ediyor biliyor musunuz? Subhanallah. Burada diyor ki Enes radıyallahu anh Allah'a kafire diyor dünyadaki bütün çalışmasının karşısında mahşere hiç kalmayacak şekilde tam verdiği için müminler onları asırda bir hayat yaşadıklarını zannediyor. Onların ahirete kardeşlerim hiçbir nasipleri yok. Hiç. Ama müminin ise onlar Rabbena atina fü dünya hasen ederler. Yani Allah bize dünyada iyilik ver, ahirete iyilik ver dediklerinden dolayı Allah onların dünyadaki kazançlarını büyümüştür kardeşlerim. O yüzden Ebu Said diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın şöyle büyürdü. Ey Adem Mahşer günü kardeşler. Evlatlarından, oğullarından cehennemlik olanları ağır. Hayır. Belki Adem'e en ağır gelen söz bu olmuştur kardeşlerim. Burada içinizde çoğumuz babayız. Evlatlarınızı şöyle bir gözün önüne getirin. Adem babamızı anlamak için. Yaramazdır ama hangimiz elimizden cehenneme gideceğini bile bile cehennem tarafını evladımıza ayırabiliriz. Adem babamıza göre de hepimiz onun evlatlarıyız. Evlat evlattır. Ciğer, parem, ciğer parçasıdır. Nuh Aleyhisselam bile ta tehlike moduna getirecek kadar Rahman'a sığınmak moduna götürmüyor mu? Ey Rabbimdir o de diyor. Benim zürüyetimdendir. Ey Nuh Rabbim seni affetsin diyor. İstemeyecek bir şeyi benden istedin diyor. Delil yükselmeye başlayınca bu ümmetin tövbesi kesildi dememiş midir? Sana cahillerden olmamanı emrederim diyor. Subhanallah. Ey Rabbim senden istenmeyecek bir şey senden istediğim için beni affetiyor. diyor. Secdeye kapanıp gözyaşı döküyor. Subhanallah. Bakınız kardeşlerim hakikaten evlat zordur. Ve kenan sulara boğulup gidiyor işte Adem için en zor bölüm kardeşim. Cehennemlikleri ayırır. Bunun üzerine Allah sana zürriyetinden cehenneme gidecek olan bir kısmı ayırmanın en önemli seslendi Bukhari'de genel ürette. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise bir hutla verdi. Ey insanlar dedi. Sizler Allah'a yalın ayak çıplak ve sünnesiz olarak geleceksiniz. Haşır olacaksınız. Sonra ilk yaratmaya başladığınız gibi onları tekrar iade ederiz. Bu bizim üzerinde bir vaat olmuştur. Buyurduğunda ayeti okudu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Enbiya suresi 104'te kardeşlerim sonra da şu nubilinkileri kıyamet gününde ilk giyilecek olan kişi İbrahim peygamberdir subhanallah Allah dostu İbrahim çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmuştur Allah İbrahim'i dost edindi beni de dost edindi çünkü İbrahim kardeşler hiç yalnız yemek yemiyormuş hiç yalnız yemek yemiyormuş ve çok ince duygulurmuş Kur'an-ı Kerim'de bu ibaret sadece İbrahim peygamber için var yani ona karşı Allah Azze ve Celle çok narin, çok şeffaf, çok ince duyguluydu diye zikrediyor Hazreti İbrahim için. O yüzden Allah R.S. atan İbrahim, put düşmanı İbrahim diye zikreder. Ve Allah İbrahim'i dost edin der. İşte bu faziletlerinden dolayı kardeşlerim mahşer günü ilk üzerine elbise giyecek olan İbrahim Peygamber olduğunu zikrediyor. Buhari'de gelen hadiste. Bakınız Peygamber S.A.S.'in havzu hakkında. Ben havzun başında sizde ilk bulunan kişi olacağım. Her kim bana gelecek olursa ondan içer diyor. Ve ondan içen de kardeşlerim buyuruyor Allah Resulü. yan susamaz. Rabbim bizlere nasip etsin. <gülüyor> Subhanallah. <gülüyor> Ve bir takım topluklar da gelir diyor. Tam havz-ı e yaklaşırlar. Cehennem görevleri onları kenara çeker. Cehenneme doğru. Ben derim ki ey Cibril bunlar benim dünyada asabındı. Bunları neden avz-ı uzaklaştırıyorsunuz? Bunlar muvahit iman etmiş. Benim ashabımdı. Bakınız ne der. Subhanallah. Sen onların içinde olduğunuz sürece onlar öyledi. Ama sen onların aralarından ayrıtan sonra onlar topukları üzerine dinden çıktı. tar ettik kardeşlerim. O yüzden bir devre, bir ara savaşta peygamber selam için öldürüldüğünü zannettiklerinde allah Teala onlar için ayet indirmişti. Peygamber öldü diye gerisin görü mi döneceksiniz? Subhanallah. Ve kardeşlerim sahabeler bile peygamberleri gördükleri halde. Çünkü peygamberi gören sahabe oluyor. Ve ondan sonra ayakları topukları üzerine kayıp cehenneme yuvalanıyor kardeşlerim. Peki kardeşlerim kim imanının garantisini verebilir? O yüzden bunları dinlerken şeytan ben bunları okurken bana bu vesile geldi. Ben inanıyorum size de gelmiştir. Ya o kâpüller için ya o müşrikler için ben cehenneme girmem ben tevhid ederim. Garantimiz var mı kardeşlerim? Hangimizin garantisi var? O yüzden Allah için dinlerken kendi nefsimizi de şöyle bir alıştırır. Ya biz de buraya düşersek? Hangimiz cehenneme hiç girmeyeceğiz diye garantimiz var. O yüzden Rabbim gereği gibi iman edenlerdeniz. <gülüyor> Numan bin Ebu Ayyaş'ın beni duydu ve bana senden böyle işittim dedi ve, ve devam da ekledi. Dedi ki bir fazlalığını zikretti. Peygamber s.a.v. onlar bendendir buyurunca da senden sonra neler yaptıklarını bilmiyorsun dedi. Ve Peygamber s.a.v. Sahabe diyor ki bunun ilavesinde diyor ben de şunu da duydum bu rivayetten sahabeye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki onlar benden uzak olsun onlar benden uzak olsun. Çünkü Allah azze ve peygamberin kalbine onlara karşı buğuz koyuyor. Merhameti çekip alıyor kardeşlerim. Evet. Cennet cehennem ehlinin sıfatları kardeşlerim. Cennet ile cehennem Rableri huzurunda Subhanallah. Cennet cehennemi kast kardeşler. Ehlini değil. Münakaşa ederler. Münazara ederler. Tartışırlar. Cennet der ki Ya Rabbi bana neden hep zayıflar gider? Fakirler girer, düşkünler girer. Cehennem der ya, bana neden hep zalimler, zorbalar, kibirli insanlar girer, güçlü insanlar girer. Aralarında çekişirler. Allah tarafı buyurur ki çekişmeyin. Cehennem benim intikamımdır. Onunla intikam alırım. Bana şirk koşanlardan, beni inkar edenlerden, bana asi olanlardan cehennemle intikam alırım. Cennet benim rahmetimdir. Benim emrime uyan, muvahit olan, dünya hayatında beni görmediği halde gönderdim elçime ve indirdim kitaba tabi olan ve ona göre hayatını yaşamak için mücadele ve gayret edenler için de cennet benim rahmetim dediler kardeşlerim. Bakınız kardeşlerim Sırat Köprüsü. Cehennem üzerinden geçmek için kardeşler bakınız Abdullah bin Rebaha bu ayeti duyunca hışkırı hışkırı ağlı ağlıya evine gelir. Sizlerden hiçbiriniz diyor kesinsiz olmamak üzere hepiniz cehenneme uğrayacaksınız. Eve gelir bir müddet ağlar. Hizmetçisi gelir o da ağlar. Hanımı gelir o da ağlar. Yakınları gelir onlar da ağlar. Bir müddet sonra ağlaması geçince neden ağlıyorsunuz ya suram? Kardeşlerim ağlamamız gelince de duralım düşünelim. Niye ağlama geldi? Gene de gidenler ağlarlar. Ne dedi de bilmezler. Sesini tavulduk Ya bu ses için ağlanmaz kardeşler. Subhanallah. Sen ağladın biz ondan ağladık ey evre derler. Ablam mine vaha, ben şu ayeti duydum da ondan ağladım. Peygamber az ne bize şu ayeti okudu. Sizden hiçbiriniz kesinsiz olmamak üzere her biriniz cehenneme uğrayacaksınız. Allah bizlerin cehenneme uğrayacağını söyledi, vaat etti. Bu Allah'ın katı bir emri. Ama oradan çıkacağım garantisi yok. Ben ağlamıyorum kim ağlasın diyor. Ve bu sahabe, sahabelerin yanına uğradıklarında, onların gülüştüklerini, eğlendiklerini görünce, Subhanallah der, cennete gireceğinize kesin garanti mi aldınız? Bu defa onlar şaşırdılar. Aynı ayeti onlara okur. Sizler peygamberin bu oku ayeti duymadınız mı? Sizler her biriniz kesinlikle cehenneme uğrayacaksınız. Peki uğuracağımız kesin kardeşlerim der. Çıkıp çıkmayacak diye bir garantimiz yok. Nasıl gülüyorsunuz? Nasıl eğleniyorsunuz? Ve onlar da ağlamaya başlarlar. Bunun aralarında bir münazara geçer. Buradan kaslan şudur der. allah Teala burada da nasıl son nefeste allah Teala müminlere merhametli bir şekilde canını alırsa, cennetten pencere açılırsa kabirde, mahşer günü diriltilirken allah Teala onlara şefkat merhamet ederse, müminlere tacını giydirirse, tahtlara oturursa, peygamberler nasıl imrenirse, kendi gölgesine nasıl o müminleri gönder, gölgelendirirse Allah Hazreti'yle buradan müminlere de yine merhamet ediyor, esirgiyor kardeşlerim. Nerede? Sırat üzerinde. Cehennemi görmeye başladıkları zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki nasıl ateş İbrahim'e serin olduysa oradaki bütün mutlaki müminlere de aynen öyle olacak. Onlar cehennemi görecekler ama onlara serin ve selamet olacak. Onlar onlar cehennemin kıyısında üşüyecekler. Karışarım. Buradaki yaptığımız hiçbir ameli küçük görmeyelim. İnsan dalalattayken, delilsiz amel yaparken her türlü sarı ameli işlerde şeytan ciddi anlamda ona mani olmaz. Ne zaman ki muhit olmaya, tevhid ehli olmaya, şirkten arınmaya başlar, bidattan sıyrılmaya başlar, delili amel etmeye başlarsa bu da baş şeytan en küçük amelini bile zayi etmeye uğraşır. O yüzden kardeşlerim hiçbir amelimizi burada yaşarken ve yaparken küçük görmeyelim. Hiçbir ameli küçümsemeyin. Oradaki bütün ameller bize rahatlık verecek. Nedir o ameller? Subhanallah. İşte surat köprüsünden geçerken kardeşlerim müminler kimileri şimşek gibi geçecek. Herkes buradaki ameline göre, ıhlasına göre. Kimileri en suratlı koşan at gibi geçecek. Kimileri yıldırım gibi. Kimileri kardeşlerim koşar derecede. Kimileri yürüyerek, kimileri sürünerek, Evet, mümin ve muvahit muttakilerden de karıştırırım. Cehenneme düşenler olacak. Cehennemin kıldan ince kılıçtan keskin olduğu söyleniyor. Rabbim bütün iman edenlere yardım etsin. Ya bunun üzerine nasıl geçilir? Ya mümini Allahuteala uçuruyor. Şimşek gibi geçiriyor. Göz açıp kapayıncaya kadar ki zaman zarfında bile geçenler olacak diyor. Sürünerek geçmeye çalışanlar olacak. Orada diyor dikenli kancalar olacak diyor. Cehennemin sağında sonunda. Tavlalarda, bahçelerde dikenler görmüşsünüzdür. O kancalar kişilerin dünya hayatındaki işlemiş oldukları amellerine ve masiyetlerine göre o kancalar gelip onlara yakalanacak, takılacak. Ve günahkar Müslümanları cehennemin içine düşürecek kardeşim o müminler diyor, o kardeşlerini ateşe düştüklerini gördükleri anda dünya hayatındaki Rahman'a sığınıp yakarıp gözyaşı dödüklerinin daha kat kat şiddetli bir şekilde mümin kardeşleri için cehenneme düşer düşmez istiğfar getirecekler. Onlar için tövbe edecekler. Onlar için gözyaşı dökecekler. Onlar için ağlayacaklar. Onlar için Allah'a yalvaracaklar. Ya Rabbi onlar bizlere beraber dünyada <gülüyor> namaz kılıyordu. bizlerle beraber Ya Rabbi sohbetlere gelmişlerdi. Ya Rabbi beraber haca gitmişlerdi, umreye gitmişlerdi. Ya Rabbi bizlere beraber Kur'an okuyorlardı. Bizle beraber oruç tutuyorlardı, Salih Hamdeler işlerdi ya Rabbi'm, onlar bizim kardeşlerim, kardeşlerimiz, Subhanallah. Oradan kurtulan müminlere Allah Teala onları cehennemden kurtarmalarını ki ileriki safada gelecek, onların kurtarmalarını kardeşlerim, mühlet verecek, fırsat verecek ve izin verecek. Peki kardeşlerim dönelim biz kendimize. Allahü Vesselam buyuruyor ki, cennet nefse hoş gelmeyen. Bu nefsten Allah sınamayan da neden Allah sınamar? O yüzden bütün mühelifler eserlerini yazarken diyorlar ki nefslerimizin şerrini ve kötü amelilerimizin şerrini Allah'a sınırız. Nefslerimizin ve kötü amelilerimizin. Kardeşler kötü amelini insan işlettirin kimdir? Kim başınıza silah dayamış da şu ameli günah işledi? Namazını huşuyla kılma diye bize kim silah dayamış? <gülüyor> Vallahi bizim nefsimiz başka hiçbir şey değil. O yüzden aklı başında olan Rabbine doğru yol tutan bir insanın Rabbinin yolunu takip ederken kendisine mani olanın Şeytandan daha çok nefsi olduğunu kişi net bir şekilde bunu fark eder. O yüzden bakınız Allah Resulü buyuruyor ki, Cennet nefse hoş gelmeyen cehennem de şehvetlerle perdelendi. Neresi cehennemin? Cehenneme götüren ameller kardeşlerim. Cehenneme götüren ameller. O yüzden Rabbim bizleri bir göz açıp kapanınca yıkadır zaman zarfında bile kardeşlerim nefislerimi de baş başa bırakmasın. Bakınız cehennem amellerine kardeşlerim. Hayır! Andozun ki hutamaya yani cehenneme atılacaklar. Hutamanın ne olduğunu sen bilir misin? O yürekleri ağzına getiren, bağırsakların makatından koparan, insanları köz haline getiren bir yerdir. Subhanallah. O Allah'ın tutuşmuş olduğu ateştir ki tırmanıp yürekleri işletir ve parçalar. Humze suresi 4. ve 7. ayetler kardeşlerim. Bakınız katede diyor ki Sarp yokuş Müdesse sesum önce ayet karmada tefsir ederken onu kafirlerin cehennemde üzerlerine yüz üstü sürüklenirken görürsün. Allah Teala ki onları biz bir daha tırmandıracağız. Onlar daha tırmanırken ayaklarını daha atacaklar. Ayakları yanacak, kül olacak. Ayaklarını kaldıracaklar. Allah o ayaklarını tekrar yaratacak. Ve huve ala şeyin kadir. <gülüyor> Karışarım Allah'a zor değil. Öbür ayaklarını atacak Allah o ayaklarını yakacak, kül edecek öbür ayaklarını kaldıracaklar, Allah tığla tekrar yaratacak. Ta ateşten dağlara onları tırmandıracağız. Onlar ta o dağdan, bu defa da aşağı doğru yuvarlanacaklar, bir daha onları sap yokuşa süreceğiz. Bunlar kardeşlerim hep ayetler. Rabbim, şu dünya hayatında bu tür amelleri işleyenlerin işleyeceği amelleri bize sevdirmesin. O yüzden Allah mü'minlerin kalplerine diyor, imanı sevdirdi ve süsledi. Çirkin işleri de onların kalplerine çirkin gösterdi, tiksindirdi. Rabbim bizleri de bu vasıfırdan yöresin. Şu kafirlerin düştüğü şu hale bak, iman eden mutlaki mümin de şu kafirin dünyada yaşadığı hayata özenecek. Bir de müminin şu haline bak, Müslümanın şu haline bak. Bir Müslümana çıplak gözülen kafirin cehennemdeki ameli gösterilse, bu dünyadaki yaşantısına hangi mümin özenir? Bu Rabbim aklımızı burada başımıza devşirsin. Cehennem ehlinden kim ateşin tepesine tırmandıktan sonra ateşin deniklerine fırlatılır? Cehennem elinden bazısı devamlı şekilde azap görüyor kardeşlerim. Allah-u Ekber. Onu yokuşa saracağız. O yanacak, yanacak, yanacak. Bir daha yaratacağız diyor. Onu bir daha diyor aşağıya yuvalacağız. Ve kafirin diyor oturacağı vücut bölgesini o kadar büyük yapacağız ki diyor. bu dağı kadar. Neden biliyor musunuz kardeşlerim? Azabı tattıkça daha çok tassınlar diye. Yani bizim bu ciselerimiz böyle bu kadar kalmayacak kardeşlerim. Cehenneme girecek olan kafirlerin Günahına göre olan kişilerin kardeşlerim, cehennemdeki azapları kat kat artılsın diye cüssesi büyüyecek kardeşlerim. Onlar azabı kat kat tatsınlar diye kardeşlerim. Cehennem ehlinin ağlaması ve yakarışı, hıçkırması inlemesi subhanallah ve onların kardeşlerim orada kabul olunmayan duaları. Bakınız Enbiya Suresi 100. ayette Ramiz buyuruyor ki, orada onlara inim inim inlemek inim düşer. Yine onlar orada hiçbir haber de duymazlar. Onlara artık hiçbir haber gelmez. Çünkü Allah'a Celleğe onlar için siz dünyada benim ayetlerim sitere ulaştığında siz dikkate almadınız, önemsemediniz. Ciddiye almadınız. Ayetlerimizi unuttunuz. Allah Teala buyuruyor ki onlar için burada da siz unutulanlardan olacaksınız. Müfessir diyor ki Allah da unutma sıfatı yok. Siz anlayasınız ya burada kullar için teşbihat kullanıyor, benzetme kullanıyor. Burada Allah'ın ayetleri demek ki kâfir, Müslüman, herkese ulaşacak. Ulaşmayan kimse kalmayacak. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki ey Resulüm anlat ki bizim yarın bundan haberimiz yoktu demesinler diye. Demek ki uyarıcılar anlatmazsa bu defa uyarıcıların hesabı var. Ama Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, biz elçin göndermediğimiz bir kavme azap edici değiliz kardeşler. Demek ki azabın, cehennemin duyulmayacağı, ulaştırılmayacağı bir tek fert kalmayacak arkadaşlar Herkes bunu duyacak. Ve duydukları halde ihmalkar davranacaklar. Ciddiye almayacaklar, önemsemeyecekler. Eskilerin masalları diyecekler. İşte Allah Azze ve onları da cehennemin içinde siz burada unutulanlardan olacaksınız buyuruyor. Evet, Allah. Rabbim o ulaştıklarının şerinden korusun. Ateş elinin cehennemden çıkma istekleri. Allah'a cehennemler bakınız kardeşlerim onlar için şöyle buyurur. Cehennemlikler derler ki ey Rabbimiz kötü arzularımıza yenik düştük. Nefslerimiz bize galip geldi. Nefslerimizin ağına kapıldık. Ya Rabbim bizim için bir kurtuluş yok mu? Bizi buradan çıkar derler. Subhanallah. Eski amellerimizi işleyelim. Allah'tan onlara der ki kesin sesinizi. Artık konuşmayın. Ve sürünün orada. Bana bir şey söylemeyin. Müminun Suresi 106. Ayet kardeşlerim. Ve bu defa döneler Mali'ye. Ey Malik. Sen cehennemin en baş gözde bekçisisin. Bizim için Allah'a yalvar yakar da. Bizim için azal biraz haflesin Bakınız Malik ne der. Allah Resulü onun tasvirini yaparken bana gösterdi diyor. En çirkin yaratılışta. Allah onlardan merhameti çekip almış. Kulaklarını sağır, gözlerini kör etmiş. Allah dilediği zaman duyalar, onların inlemeleri, bağlamaları duymazlar. Ama Allah dilediği zaman duyar, dilemediği zaman duymazlar. Malik onların sesini Allah izin verir duyar ve bu defa der ki: Merhametten en merhametliye merhamet etmemiş kim? Ben size nasıl merhamet edebilirim? Artık siz burada ebedisiniz. Siz burada unutulanlardasınız. Bağırsanız da, çağırsanız da, inleseniz de faydası yok. Öyleyse yalvarıp durun. Nankörlerin yalvarması hep boşunadır. Müminin Suresi 49 ve 50. ayetler kardeşlerim. Onlar orada ey Rabbimiz bizi buradan çıkar da daha önce yaptıklarımızdan farklı işler yapalım. Diye feryat ederler. Düşünmek isteyenlerin düşünmelerine yetecek kadar uzun bir süre yaşatmadık mı? Bakın kardeşlerim 60 senelik bir hayat. Allah burada bütün insanlara hitap ediyor. Ey insan diyor şu dünya hayatında. Şu gerçekleri anlayacak kadar sana bir süre bir ömür vermedik mi? Onu idrak edecek bir akıl vermedik mi? O uyarıcılarımız seni gelip uyarmadı mı? Ve bunları teala mahşer günü şu konuşmalarda bize şahit tutacak. Bu uyarıcılar size gelip sizleri bugünden uyarmadı mı? Tehdit etmedi mi? Siz dünyadaki rızık ve korkutanların etkisinde kapıldınız. Elektrik, telefon, dükkan kirası vergiydi. Bunları ciddiye aldınız. Eşlerinizin isteklerini, çocukların isteklerini yerine getirmediniz diye uykularınız karşı da Cehennem ayetleri size anlatılınca aynı akşam gece 5 dakika bile düşünmeden kafayı vurup yaptınız, Önemsemediniz. Bugün ise siz önemsemeyeceksiniz. Subhanallah. Kardeşlerim bakınız, dünya ayetinde kişi ne yapıyorsa aynısını buluyor. Ve Allah azze ve celle kimseye zerre kadar zulmetmiyor. Çünkü mahşer gönüle buyuruyor. O gün herkes kimi dost edinmişse onun peşinden gitsin desem adalet olmaz mı? O gün herkes kimin peşinden gitmişse ona yardım istesin. Bakayım onu kurtaracak mı? O yüzden Rabbim burada kimin peşinde gidiyorsa aklımızı başımıza alıp ona göre tefekkür edip ona göre yolumuzu tam kararlılıkla tespit etmemizi nasip etsin. süresi Suresi 37. Şimdi azabı tadın bakalım. Zalimlere yardım yoktur buyuruyor. İşte bunun üzerine bekçiler şöyle karşılık verirler. Derler ki peygamberler ise apacık deliler getirmedi mi? Evet getirdi derler bekçiler. Öyleyse yalvarıp durun. Nankörlerin yalvarması hep boşunadır. Melekler de onlara cevap verirler. Subhanallah. Bu kardeşim okuduğum müminin suresi 50. ayet. Bu defa maliye çağırın. Bunun üzerine ey malik. Rabbin için, bizim için artık işimizi bu defa bitirsin derler. Bakarlar ki kurtuluş yok. Hani bir süre verilmeyecek. Azlar hakletilmeyecek. Bu defa maliye şöyle yarvallar. Rabbine nidayet de bizi yok etsin. Artık işimizi bitirsin. Toprak etsin bizi. Subhanallah ya. Yok olmak istiyorlar ama yok kardeşlerim. Onlara toprak olmak yok. Yanacaklar, kül olacaklar Allah Teala yaratacak. Yanacaklar, kül olacaklar Allah Teala yaratacak. Kardeşlerim, ebedi dedim ya önemli konuları gece yatağınızı başında koyun. İşte şunu unutmayın kardeşlerim, ebedi kelimesini başınızı yastığa koyarken Allah rızası için tek tekrar edin ve tefekkür edin. Ebedi. Sonsuz. Ebedi. Ortada ebedi bir cehennem hayatı var ya. İnsan buna yakinen iman etsin. Vallahi o anda Allah'ın rahmetine sınırırım. Cennet bile aklına gelmiyor. Şuraya girmeyeyim de. Şuraya girmeyeyim de. Şuraya girmeyeyim diye. O yüzden Rabbim bizleri karışarım. Nefslerimizin şerrinden korusun. Rabbim hevamızın şerrinden korusun. Kıyamet günü karışarım. Bakınız. Cehennemden uzun bir boyun çıkarılır. Hayır hayır. Subhanallah. Ve onlar Artık ölüm öldürüldü. Bitti. Hesap dürüldü. Artık burada ebedisiniz diyecek. Bir koş getirilecek sırattan kesilecek. Bu artık ölümdü denecek. Artık ölüm yok. İşte cennet eli cennette. Rabb'in izin inşallah onu da başka bir zaman diliminde işleriz. Cehennem eli ise öyle bir feryat edecek ki artık gözlerinden yaş yerine kan akmaya, irin akmaya başladı kardeşlerim. Artık ölüm yok. Yani binlerce, on binlerce yıl yaşa, yan. Ama sonsuz dediğimiz zaman kardeşlerim yok yani, yok sonu yok bunun. Ebedi. Onların artık feryatları bir kat daha artacak kardeşlerim. O gün cehennem getirilir. İnsan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlatmanın ne faydası var? Keşke bu hayatım için önceden bir şeyler yapsaydım. Keşke salihleri, muttakileri, o peygamberleri yoluna çağıran insanları dostlar ve yaranlar edilsenim diyecekler. Tecrüb suresi 20 ve 21 ayetleri o cehennem elindeki o yalvaran sızlanan insanların pişmanlıklarını, feryatlarını dile getirenlerin bu bağırışlarını, pişmanlıklarını keşke sözlerini Allah Azze ve Celle burada bize zikrediyor. O yüzden Kıyamet suresi 1. ayette diyor ki cennetle cehennem ortaya çıkarıldığı gün o gün herkes pişmanlık duyacak. Herkes. Mümin bile cennete girinde keşke biraz daha çok amel yapsaydım, makamım ve derecem, cenneteki nimetim daha çok olsaydı diyecek. Kafir, keşke kötüleri dost, yarım ve arkadaş edinmeseydim. Keşke salihlerin yoluna ayrılmasaydım diyecek. Keşke şu kötü arkadaşlara arkadaş edinmeseydim diyecek. Ama onların bu çırpınışları Tecrüb süresi 20 ve 20. ayetlerde boşunadır buyuruyor kardeşlerim. O yüzden Rabbimizin de buyurduğu gibi Allah insanlara en kıymetli nimetler içerisinde imandan sonra akıl nimetini vermiştir. Kardeşlerim din deliden düşmüştür. Rabbim verdiği bu akıl nimetini kullanılanlardan bizler eylesin. <gülüyor> Bakınız içinizden hiçbiri istisna edilmemek üzere mutlaka herkes herkes diyor cehennemi gördükten sonra bir ürperti duyacak ve herkesin durumuna göre oradaki hal ve ahvalleri Allah'ın yardımıyla kendisini kuşatacaktır. Ebu İshak'ın rivayetine göre Ebu Meyser'e yatağına girdiğinde şöyle dedi: Subhanallah. Keşke annem beni hiç doğurmasaydı. Hanımı ey Ebu Meyser'e Allah seni İslam'la mükeffatlandırmadı mı? Dediğinde ise şöyle karşılık verdi. Ancak Allah-u Teala benim cehenneme gireceğimi söyledi ama cehennemden çıkacağım haberi gelmedi ki bana. Ey hanımım derdi. Garantim yok. Kardeşlerim çok enteresandır. Öyle bir nefis taşıyoruz ki Allah-u Teala bize bildirir. 90'lı kısımdan bir tahta reza Rabbimiz buyuruyor ki sizin rızkınız bana aittir. Allah Resulü de İbn-i gelen rivayete buyuruyor ki, yüzünü günlükken son nefesinde kadar rızkınızla size yazılmış, ölüm meleğinden daha suretli son lokmayı, son suyu, son havayı teneffüs edecek, öyle ölüm meleği gelip canınıza Buna kişi şüphe eder, tereddüt eder, bir ömür şeytan Allah'ın rezzat ismiyle çelişkiye düşürür. Ama Allah cehennemden kurtulmamıza kefil değil. Böyle bir vaadi yok. Allah Resulü ben bile sonumun ne olacağını bilmiyorum diyor. Bazı sahabeler için şehit dediklerinde Allah Resulü öyle demeyin diyor. Ben bile sonumun ne olacağını bilmiyorum. Allah'u alem deyin. İnşallah deyin. Subhanallah. O yüzden kardeşlerim. Rabbim bu ayetleri can kolayla tefekkür ederek, kalbi olup, hazır olup düşünerek, idrak ederek ciddi alıp, önemseyerek kulak verenlerden ölesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinin birbirler karşılaştığında biri diğerine şöyle derdi sen ateşe uğrayacağını duydun mu? diğeri de evet derdi az önce zikrettiğim gibi peki oradan çıkacağına ilgili bir haber aldın mı? hayır peki nasıl gülüyorsun? nasıl oyalanıyorsun? nasıl eğleniyorsun? nasıl bir günahını silmek için çırpınıp da gayret göstermiyorsun? birbirlerini uyarırlardı evet İbn-i Uyayna bir adam yoluyla Hasan'ın dediğini rivayet etti ey kardeşim cehenneme mutlaka uğrayacağını biliyor musun? evet der peki kardeşim oradan çıkacağını biliyor musun? hayır der o zaman neden gülüyorsun diye birbirlerini hep uyarı uğramış. Bu bir tane değil, bir sürü böyle bu yönlük. karışarım rivayetler geliyor. Rabbim bizlere ıslah etsin. bizlere sahiz. Bakınız kapralına diyor ki, nasıl insan diyor, ateşte diyor eti pişirir. Etin yağları akar böyle şıp şıp. İşte cehennemde de insanlar böyle yanmaya başlayacak diyor. Suratların postları düşecek aşağı dişleri çıkacak işlerin kemikleri yenecek diyor. Onları ise dünyadaki üç günlük kısa olan ömür, dünümüz ölmüş, şu anımız gece 12'de yaşarsak can verecek, yarından garantimiz olan bir hayat için. Bu kadar sıkıntı kardeşlerim. Bu kadar sıkıntı, şu kısacık an dediğimiz bir hayat için kardeşlerim. Subhanallah. İbni Kesir diyor ki, bakınız kardeşlerim, cehenneme varmaktan kattın diyor, aznır dediğimiz gibi. Orada Allah'ın katibi vadedir. Müminleri Allah'a taraf kurtaracak Herkesi de orada hesabına, imanına, amellerine göre çekecek. Evet kardeşlerim. muvahhidlerin cehennemdeki durumları. Tevhideli kullardan bahsediyor. İnşallah biz tevhideliyiz. muvahhidiz. Garantimiz yok kardeşlerim. <gülüyor> Müminlerin sıratı geçeceği, onlardan kiminin kurtulacağı, kiminin ateşe düşeceği haberler veriyor kardeşlerim. Zeyd bin Esten diyor ki Müminler ateşten kurtuldukları zaman Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, içinizden hiçbir kimse kıyamet günü ateşe giren kardeşlerine zikretli bir rivayetler okuma başladı. Onlar kancalara takılıp diyor ateşe düştükleri zaman dünyadaki ihlaslı yaptıkları duaların daha şiddetli bir şekilde o tevhidli kardeşler için onlara dua eder. Allah'ım onları ateşten çıkar. Rabbimiz içinde hayır adına bir şey bırakmadık. Onları ateşten çıkar, onları ateşten çıkar diye yalvarıp ve nide ederler. Allah'ta bu oyuna müminleri gönderir. Abdest azalarından belli olurlar. O yüzden sahabeler abdest alırken buraya kadar da şuraya kadar da yıkıyorlarmış. Topuksa diz kapağına kadar. Neden? Allah korusun oldu ki ateşe düştüyse çabuk fark edelim de kurtulayın diye. Kardeşlerim, peygamberler şefaat edecekler. Nebiler şefaat edecekler. Şehitler şefaat edecekler. Salihler şefaat edecekler. Veli kullar şefaat edecekler. Müminler şefaat edecekler büyük günah işleyenlere Allah Resulü şefaatini yaptıktan sonra, herkesin şefaat hakkı bittikten sonra cehennemde iman etmiş ama salih ameli doğrusu olmayan insanlar kalacak Kalbinde hardal tanesi kadar iman diyor. En küçük iman birimini anlatıyor. Allah Azze ve Celle Erhamer Rahim olan Rabbi onları da ateşten çıkarmalarını emreder. Ve bu da Allah'ın azatları da der. Onlar Subhanallah. Hayat suyuna atılırlar, onlar otun bittiği gibi biterler oradadır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onlara, boynlarına şey takılır, bir amblem takılır, Allah'ın azakları diye geçerler kardeşlerim. Rabbim buraya kadar bizi düşürmesin. Salih amel işlemenin peşine bir işleri nasıl nasip etsin. Evet, tevhideli insanların günahları. Sahil mislimde gelen bir rivayette, cehennemde devamlı kalacak olanlar, ne dirilirler, ne de ölürler. Ancak günahlarından dolayı ya da hatalan dolayı dedi, ateşe atılan gruba gelince Allah onları, Subhanallah orada ne öldürür ne de diriltir. Onlar azap içine azap, acı üstüne acı çekeler kardeşlerim. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Müflis kimdir? Bilir misiniz? Sahabe dedi ki, malının mülkünü dünyada kaybetmiş. Allah Resulü hayır dedi. Esat müflis bu değil. Rabbim bizi dilimizin şerrinden kalır. Amin. Salih amellerle mahşere gelir. Namazıyla, orucuyla. Hayır hasanatıyla. Kiminin ırkına laf etmiştir? Kiminin fiziğine laf etmiştir? Kiminin amellerine laf etmiştir? Kiminin yaratılışındaki fıtratını laf etmiştir? Kiminin alacağı, kiminin vereceği? geçeler karşısında karışar. Namazı gider, orucu gider, zekatı gider, hacı gider. Subhanallah. Kul hakkı varsa kardeşlerim şehit bile cennete giremiyor. Şehitlik makam bile yetmiyor. O amel de gidiyor tehlike. Borcu ödenmediyse cennete götürülmüyor. Alacak verecekler varsa. O yüzden Peygamber aleyhisselatü vesselam işte bu kine yakinen iman etmiş ki ilk numunalar kendisini bütün asabını toplamış ki veda mutmesinde var. Yarın Allah'ın huzuruna çekilip hesaba duracaksınız. Bugün kimin yanında kime karşı bir hak varsa gidersin yarın mahşere bırakmasın der. Tevhid el insanların sıkıntısı. Benim üzerinde kimin hakkı varsa gelsin alsın der Allah Resulullah. Subhanallah. Bir tane sahabe ben ya Resulullah der. Filan bana kamçı sert vurmuştu. Sahabelerin gözleri açılır fal taşı gibi. Bu ne diyorlar ya. Peygamber'e nasıl kamçı vurulur? Nasıl kısası yapılır? Sahabeler manu olması der. Allah Resulü durun der. Açın yolu gelsin. Açalar Gelir. Peygamberin sırtını açarlar. Yapışır peygamberin sırtındaki mührü öper ve ağlar. Sahabeler de ağlar. Anlarlar meseleyi. Allah Resulü Allah'a ilmi versin. Peki böyle yapmana sebep neydi der? Ey Allah Resulü Rabbime kavuşmadan şu mührü görüp senin bedenini kucaklamak var. Subhanallah. Allah Resulünün mahşere yakinen imanı bütün insanların içinde önder. Kimin benden bir hakkı varsa gelsin alsın der. Subhanallah. O yüzden Rabbim burada aklımızı başımıza devşirsin kiminin kalbini kırmışsak, kiminin alacak vereceğimiz varsa, kime yanlış yapmışsak, tenhada kenara çekip, kardeş bana hakkını helal et. Ben burada sen için, gayri ihtiyarı belki bilmeden cahillik etmiş olabilirim, hati etmiş olabilirim. Ben bu halimden dolayı muzları pişmanım. Rabbim benim de seninle bütün günahlarımızı affetsin diye dua etmemizi nasip etsin. İlim eli diyor ki, eğer onu akgıyabında ağır kelimeler kullanmışsanız, bunu ona söylerseniz, onun daha da öfkesi artacaksa, ona bunu söylemeyin. Onun kıyabında sadaka verin, hayır hasenet yapın, ve onun kıyabında dua ve onun için istiğfar getirin. İnşallah allah Teala sizin salih güzel amelleriniz varsa maşer geney. Şu kul mu affetmen için sana cennete şu şu şu makamı versem razı olur musun? Şu şu günahlarını silsem razı olur musun diye Allah-u Teala o kulun kalbine bir anlayış verecektir. Yeter ki o kulun Rabbi ile arası iyi olsun kardeşlerim. Allah kimlere yardım ediyor kardeşler? Dünya hayatında Allah'ın dine yardım edenlere ki ayet-i Rabbimizin de buyurduğu gibi kim dünya adına mü'minleri dost ve yaran edinirse hem dünyada hem de ahirette yardım görecek. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu kişi mahşer günü sevdiğiyle barabardır. Şimdi duralım düşünelim kardeşler burada biz kimleri seviyoruz? Boş zamanlarımızı kimlerle geçiriyoruz? Kimlere özeniyoruz? Hiç düşünüyor muyuz? Mahşer günü onların safında haşfıracağız. Ya muhabbet duyduğumuz kalben sevdiğimiz bir kimse salih amelleri yoksa Rabbi ile arası iyi değilse bakınız kardeşlerim Mümin için imanın tadını tatmıştır. İmanın tadını tatmıştır. İmanın tadını tatmıştır. Kim ya Resulallah? Allah'ı ve elçisine elçiden çok seven. Onun sevdiğini seven, bu ettiğine buğz eden ve ateşten kaçar gibi günahlardan diyor. Kardeşlerim Allah'ın bu ettiğine muhabbet ve semek tevhid Allah tolanın gadabını üzerine çekiyor. Dünya hayatında da o kulun Allah tarafından yardım görmemesine sebep oluyor. Görmesine mani oluyor. Çünkü kim dünya hayatında kafirleri, müşrikleri dostla yaran edinirse bu ayet-i Allah Allahücele, onlar yardımsız kalacaklar. Bazen dua ediyoruz da, Subhan'la dualarımız gecikiyor. Bazen bir işin içine giriyoruz da, sanki batakluttaymışız gibi oluyoruz. Bazen bir aksaklık oluyor da, o aksaklık birbirini tökezlettikçe tökezlettiriyor. Durup kendi nefsimize tefekkür edelim. Subhanallah, neden bunlar oluyor kardeşlerim? Allah zalim değil. Kimseye zara kadar zulmetmiyor. Ondan sonra dönelim, kalplerimizdeki muhabbetlerimiz kimlere dönük? Cebimizdeki çıkar menfaat olduğumuz kişilere mi dönük? Yoksa Allah ve Resulü'nden yana muhabbet besleyenlere mi? Bakınız Allah ve Sellem en çok kimi seviyor diye sorduğunda kardeşlerim zaman zaman derslere zikrediyoruz. İman ve salih amel Allah'ın dinle bağlılığı derecesinde sevdiğini söylüyor kardeşlerim. Peygamberi sünnet olarak örnek almak bu yönü mahşer ve insanı en güzel şekilde ateşten kurtuluşuna vesile olan sebeplerdendir kardeşlerim. O yüzden Rabbim bizi onlardan korusun. İşte o müflis kardeşlerim, salih amelleri kalmaz diyor. O cenneti beklerken bütün amelleri gitmiş. Hala alacaklar gelir. Ya benim bunun üzerinde şu şu hakkım vardı. Amel kalmadı kardeşler. Amel bitti. Bütün ameller bitti. Müflis, iflas etmiş. Bu defa o alacaklı kişinin günahı var. Subhanallah. Onun günahı bu müttakinin üzerine vurulacak. Cehenneme kardeşlerim. İflas. Niye? ya? Rabbim bizi bu dilimizin şerrinden korusun. Sahabe dil üzerinde çok böyle nasihat edince ey Allah'ın Resulü biz dilden dolayı azap görecek miyiz dediğinde subhanallah diyor Allah Resulü. Dil kadar insanı ateşin içine sürükleyen bir organ var mıdır? Bak bu teyvideli muvahit. Rabbim bizi dilimizin şerrinden korusun. Göz gördüğü kadar günahı sürükler insanı. Bu duvarın arkasını görmüyoruz ki. El tutabildiği kadar günah işletir insana. Ayak yürüyebildiği kadar günah sürükler seni. Kardeşim bu dilin kemiği yok ki Kulak işittiği kadar ama bu dil öyle değil Avrupa'dan, Asya'dan Dilin kemiği yok Götürüyor Allah Teala kaç tane fren koymuş? Bir 2 hapis üstüne hapis Görevli üstüne görevli ama anlamıyor Yine kaçırıyor. Kardeşlerim söz ağızda Hapistir. Atarsak esiriyiz Söz ağızda Hapistir. hapistir. Attığımız zaman Onun esiriyiz. O yüzden Tevhideli Mübahitlerin ateşe girmesinin en büyük sebeplerinden Birisi kardeşlerim bu dildir Rabbim er bu dilimizin şerrinden konuşur. Kul hakkına sürüklenen sebeplerin en başta gelen de dildir. Nebimiz buyurmuyor mu boşuna? Nebimiz boşuna buyurmuyor. Bana iki şeyinizi garanti verin, cenneti garanti vereyim. Bu tevhid elimi, vahidleri kastediyor. Şirketli insanları değil. Yerhamdülillah. İki şeyinizi garanti verin size cenneti garantileyim. İki bacak arası, iki çene arası. Bakın kardeşlerim, insanı ateşe sürükleyen bunlar. Cennetin garantisi de bunlar kardeşlerim. Tevhideli olduktan sonra Rabbim gece gündüz bunları şerimden Allah'a sığmamızı nasip etsin. Tevhideli Müslümanların düştükleri ızra. O yüzden Lokman Aleyhisselam öyle diyor kardeşlerim. Hayatım boyunca çok az konuştum. Çok sustum. Sustuğuma hiç pişmanlık duymadım. Ama konuştuklarımda pişmanlık duydum. Çünkü onlardan hesap var. O yüzden ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle ve onun Peygamber Aleyhisselam aynı sözü teyit ediyor. Allah'a ve günü gününe iman eden ya hayır konuşsun yahut sussun kardeşlerim sussun. Ya hayır konuş ya sus. Bakın kardeşlerim mümin ile munafak arasında bir fark var. Bak Rabbim bunu da ezberlememizi nasip etsin. Dedim ya, can alıcı şeyleri yakalayalım. Bir, gece yatağa girerken Ebedi, ebedi, ebedi birkaç kere tekrar edelim. Sonsuz. Cennet de sonsuz cehennem de. Ey benim nefsim sana ne oluyor? Artık ne zaman kendini Allah'a satacağım? Deyip de düşünelim. Sonsuz. Yok yok. Üç günlük dünyayı ebedi kazanmak için değmez mi? Ve bir de burada durup kendi kendinden tefekkür edip düşünelim. Şu dilimiz var ya kardeşlerim dilimiz. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya sussun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya sussun. Ve müminle münafık arasındaki fark kardeşlerim. Bunu da ezberlemeye çalışalım. Mümin düşünür sonra konuşur. Münafık aklına geleni konuşur. İki kere daha tekrar edeceğim, sohbeti kapatacağım. Mümin kardeşlerim, mümin. Düşünür, düşündü düşünür. Hayırse konuşur, sesse, şersse sukut eder. Ama münafık ise kardeşlerim, aklına geleni konuşur. Ya Müslüman, ya aklına gelen ya şeytaniyse ise? Ya bir süzgeçten geçir, bir tefekkür et. O yüzden İmam Acı ruhay diyor ki mümin tartar, hayırsa şerse, bunu, bu hadisi tesir ederken tartar, hayırsa konuşur, şerse sukut eder. Rabbim cehenneme düşen bu vaidlerin zümresinden bizleri elemesin. Burada ders alan, aklını başına devşiren, tenhada günahlar için gözyaşı döken, günahlarına tövbe eden kullarından eylesin. Şu anda aklıma geldi. Bir hadse zikredeyim inşallah. hakkınızda herhalde öyle sohbeti kapatalım. Tamam. Kapatacağım demiştim ama. kardeşlerim günahı Riyaz saliğinde üç şekilde ele alıyorlar. Günahın tövbesini. Kabul olunmuş bir tövbeyi. Kul hakkı da girerse dört. İnşallah Allah'ın izniyle bunu da zikredelim. Sohbeti kapatalım. Bir. Ey Allah Resulü. Tövbe nedir diye sorulduğunda pişmanlıktır cevabını veriyor. Kalktan pişmanlık duymak İki dil ile istiğfar getirmek Melekler de yazacak Ve bir daha yapmamaya nasıh tövbesi yapmak kardeşlerim Bir daha yapmamaya niyetlenmek Kul hakkı da varsa kardeşlerim Helallık istemek Eğer sövmüşsek, cahillik etmişsek Olmayacak bir hata yapmışsak, bunu söylersek Kavga daha da büyüyecekse, öfke daha da gidecekse Bir de şunu unutmayalım Birisiyle bir husumetimiz olursa 3 gün bekleyelim Kalbi yatışsın ondan sonra İslam'da 3 gün ruhsat var Yani kırdık adamın kalbini ve bir yanlış oldu hemen git arkadan dur bir adam bir yatışsın bir sıkun ersin 2 gün geçsin kalbi mayışır. Çünkü taziye de 2 gündür kalırsın. Dinlediğiniz için Allah razı olsun. Subhaneke Allahu ve hamdülillah eşhadu illa